وأشهد أن لا إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث إسم الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشهد أن مولانا قد رفعه وقلد من قلبه دعاه وقلد بقته برده وقلد برده Sa'azenallahu ve ilâh kundiyenler, Allah bizi kesipir, ateşten korusun. Evet, bu devletin benim mevzumu ve bana ayrılan ders, iman, Allah'a iman ve Allah'a iman ve gelen meseleler. Sadece bizler imanı geleneksel yapıda geçmişten, babadan, dededen telakki edip <gülüyor> öğrendiğimiz gibi zihnimizde yakalanması, bizim bu mevzuda bazı yanlışları iltikabımıza, bazı yanlışlar edilmeye, yanlışları öğrenmeye ve bunları yaşamağa sebebi etmiştir. Halbuki her kimden bir kitabı vardır. Ve o her hakikatinde bir özü var. Mutlak isim ve müsemma arasında yani isim ile isimlendirilen şey arasında mutlak %100 diyebileceğimiz bir alaka var. Bunu şöyle anlatabiliriz. Ben size kalem desen şunu göstererek ismin ve müsemmanın farklı olduğu bir gözünün %100 bir terslik var alakayı olarak. Ama gözlük dediğinde, zikretliğin isimle gözlük olarak isimlendirilen şu şey arasında yüklü bir, bir ilişki görürsünüz. Onun için <gülüyor> İslam hukukundaki ıstıla-i terimlerde etnik kerimlerde, hangi kelime alırsanız alır imanı, mutlak imanın isim olarak isimlendirildi her ile yani bu ismin müsemması olan bu ismin içeriğinde olan, bu ismin muhteliyasında ne varsa mutlak bu ismin cüzlerinden ve bu ismin anlamını tamamlayan eylemlerindendir. Yani işlerindendir. İster sözlü, ister fiili olsun. Tahta olmadığı için ancak benim söylediğim şekilde bunu yapacaksınız. Daha önceki derslerde teferruat olarak şöyle duymuşsunuzdur. Fıtrat diye bir kelime anlamıyla ilk sıraya, hemen akadimde gelen imanın onun yanına, imanın altına, üstüne, yanına neresine korsanız koyun. Eş anlamını düşündüğümüz çoğu zaman İslam kelimesini ve bunların yanına da antreparantel ve net akide kelimesini koyun. Fıtratı tek başına buraya, fıtrattan sonra hemen imanı koyun. Altına İslam'ı koyun, onun altına da Akide'yi koyun, ama Beynel Kavse'yi, yani antroparantez yapın, tırnak içi koyun. Hemen onun sağ tarafına da Tevhid'i koyun, Tevhid deyin, onun bir yanına da Din kelimesini koyun. Yani Tevhid'in sağına da Dini yazın, böyle. Şimdi şema olarak zihnimizdeki beliren şu, fıtrat. Elden tahtayı yazsaydım, siz onu daha rahat, bunu alırdınız. Fıtrat deyin. Yanına iman deyin, iman, İslam, akide, alt alta. Yanına akideyi tırnak arası alın. Ondan sonra imanın yanına, sağ tarafına tevhidi koyun. Ha Tevhidin sağ tarafına da din deyin, Din koyun. Zihninizde şema olarak yapılan şey nedir? Fıtrat, iman, İslam, akide. Tevehid ve onufağında da din var. Bunlar ekseriyyetle, umumla bizim meclimizde hep eş anlamlı kelimeler olarak öğretilmiş, öğrenilmiş, yaşanılmış. Aslında katliyetle anlamı olmayan, anlaşılmayan bir eyleme dönüşmesini de düşünmek gerekiyor. Eyleme de dönüşürken rastgele dönüşür. Velekke, o ismin eyleminden de düşünsen, rastgele o gündeme gelir. Biz devamlı bu kelimeleri gültürüz, aynı manaya delalet eden, aynı manayı vurgulayan, eş anlamlı kelimeler olarak düşündük. Öyle öğretilmiş, öyle telkin edilmiş ve öyle de yaşanmaya çalışılmış. <Gülüyor> ne kadar yaşanıldığı ise, burada ben fıtrata temas etmeyeceğim. İmandan önce gelmesine rağmen fıtrata girmeyeceğim. Neden girmeyeceğim? Birçok derste bunun kaydını bulmanız mümkündür. Farklı boyutta işlenen dersleri yakalarsanız, bulursanız, peş peşe dinlersem sakin bir kafayla mutlak alışık olmadığınız bir üstlük bulacaksınız ama birkaç kere dinledikten sonra onları anlamayı yakalayacaksınız. Onun için onlara temas etmeyeceğim. Çünkü mevzu olan şey şu an iman. Ama alt kartodan fıtratın şöyle geldiğini düşüneceksiniz. Selim bir fıtrat, yani bozulmamış bir fıtratla ancak, fıtratı Selim'e dedi, bunun fıtratı bozulmamışları, bu ifadelerini duydum etemem. Bu arada bu fıtratı daha temiz, bozulmamış. Biz buna Selim fıtrat, fıtratı Selim'e diyoruz. Ancak bozulmamış bir fıtratla imana ulaşmışsam, İman sana gelmiş sunulmuşsa mutlak bunlar olması gereken şeyler. Neden? İman, Allah'ın kulları üzerindeki hüccetin değil olması itibarıyla. ben duymadım, etmedim diyememek için herkes imanla karşılaşacak, imanla tanışacak. İman gelir kendisini ona art edecektir. O ister kabul eder, ister de kabul etmez. Senin bir fıtratın akabinde ancak sahip bir imanı elde etmek mümkündür. Eğer fıtratınızda selamet yoksa imanınızın sahipliği de münafır edin. mi? Sahip bir imanla da ancak haris bir tevhidim getirirsiniz. Bu kelimeler bunu gösterirken katiyetle eş anlamlı değil ama hiç de eş anlamlı yok demek değil. Bu kelimelerin yüzde yüzyılın birbiriyle alakalı eş anlam, aynı manaya delalet eden içerikleri var. Bu doğruluk. Ama %80 ayrı şeyleri ifade ediyor. Bunu yakalamamız gerekiyor. Burada eğer, aklın, bizi mükellef kılan değerin, kefetraktan gelen bir şey, mükellef dediğimizde, mükellef ne demekmiş? Sorumlu. ol. Mükellef dediği insanın sorumlu olması, mükellef olması için iki esas vardır. Birisi afil, akıl, akıl sayı olacak. İkincisi de Bari olması gerekir. Yani buluğa ermiş olması gerekir. Ha bu erkeklerde ihtilam, kadınlarda hayır olarak telaffuz edilir. Yani ihtilam görmüş bir erkek, hayır görmüş bir kadın yücellettir. Buna anlamak gelir? Yaptığı şeylerden sorumludur. Yaptığı şeylerin karşılığını gören. ister mükafat, ister ceza hiç önemli değildir. Ha ikisinden birisinin noksanlığı o kişiden sorumluluğu kaldırır. Asıl olan demek ki insandan akıldır. Çünkü aklın yokluğu insandan kalemi kaldırır, sorumluluğu kaldırır. 70 yaşında da olsa, ermiş de olsa, bahriz de olsa, akıl yoksa olumsan sorumlu değildir. O zaman biz burada hıttırı boyuttaki aklın sorumluluğu ile imani boyuttaki aklın sorumluluğunu şöyle anlatabiliriz. Aklın Fıtrastaki görevi idrak bu kelimeyi yazın. Sen hemen anlamasanız bile bunu lügatta birilerine sorarak sonra yakalamaya çalışın. Çünkü dersimizin zamanı her kelimeyi yeterince izah etmeye yetmiyor. Bir kelimeye takılıp kaldığımız zaman bu tür kelimeyi size 15 dakika, bir iki kelimeyi de 15 dakika anlatsam, o zaman dersin harcını, zamanı sanki farklı şeyler için harcanmış gibi kalacak. Sizin adamımızda. Evet. Aklın fıtrattaki görevi neymiş? İdrak. İdrak, İdrak ne demek? Anlamaya çalışmaktır. Çünkü akla verilen, görev o vazife onun yapabileceği bir iştir, yapamayacağı değil. Bunu anladınız mı? Çünkü bunu Kur'an'a baktığınızda rastgele açarsanız, mesela şöyle diyor, Deveye bakmazlar mı? اَفَلَا يَنْظُرُونَ اِلَنْ ne anlamak geliyor? Demek ki dönenin yaratılışına bakıp onun yaratılışından bir şeyler anlamaya çalışmak. Yaratanın kudretini görme, çalışmak. Bu akla hitap eder. Gözümüze hitap ediyor. Bakarak akla intikal edip düşünme mekanizmasını çalıştırıyoruz. Bu mevzuda Kur'an'da çokça örnek misal görürsünüz. Buna biz ne diyoruz? İdrak diyoruz. Fıtri boyuttaki sorumlu olur. Ama aklın, imandaki görevi teslimiyettir. Aklın, imandaki görevi neymiş? Teslim. Teslimiyet ne anlama gelir? Hoşunuza gitse de gitmese de, da uyusa da uymasa da, siz onu ister hayır görün ister şer, vahiyle gelene sorgusuz, sualsiz teslim olma zorundadır bunu O zaman fıtri boyuttaki aklın görevi ile imani boyuttaki aklın görevini bir ayıracaksın. Bir Vahiy geldi mi, Resul geldi mi onu getirdiklerine itirazsız ha, sor, sorgulamadan hoşunuza gitmese bile Sen buranın talebesi misin? O zaman hemen. Hiç sorgulamadan O'na teslim olma zorundasınız, bunu anladınız mı? Evet. Bu anlaşıldı mı? Yani aklın imandaki sorumluluğu teslimiyet itirazsız. Vahiy ile gelene teslim olma zorundasınız, sorgulayamazsınız. Ama fıtri boyutta aklın görevinde bir sorgulama, anlaştırma, anlama, çalışma vardır. Bu temel kaydı ileride neye yarayacağını Anlayacaksınız, görürsünüz. Dileliğe doğru, ha demek ki bu imiş, bak, diyebilirsiniz, bunu anladınız O zaman e, teslimiyet ise aklın görevi dediğimiz teslimiyet, sorumsuz, sualsiz, ona teslim olma, yapmaya, yani gelen bir emir ise hemen onu yapma, gelen bir yasaklama ise ondan sakınma, gelen bir hader hemen tasdik etme ama olmasın. Allah Resulü dediği sebepmiştir. Allah dediği sebepmiştir. Ebu Bekri'nin Sıddık'la fauna yani layık olmasının sebebi ee, Miraş meselesinde diyorlar ki Ebu Sıddıklıydın mı? Nedir? Seninki Muhammed'i kast ediyorlar. İşte bir gece yatağından alınıp buradan Tavmecidil Asa'ya oradan da Sıddık'ın müdahaleye gittiğini söylüyor. O da işte doğrudur diyor. Akla yatıyormuş, yapıyormuş mantığa yatıyormuş, yapıyormuş Bir gece içinde bu olur mu? Hatta yatağı soğumadan da geri döndü. Bunun mahkemesine girişmiyor. Bu nedir? Vahye teslimiyetin, vahiy ile gelenin emrine amadı olma inkiyadıdır. Bu ise imanın en üst seviyelerindeki ibrenin en son noktayı vurması demektir. Heh. Tabii bunu anlamanız için izah ihtiyacı duyduğundandır değilse, aklın görevini bilesiniz diyedir. O zaman, iman dediğimizden yukarıdan aşağıya şöyle bir çizgi çizin. Çizginin üstüne de iman yazar. Başka bir sayfa, hoş bir sayfa kullanıp, yukarıdan aşağıya şöyle bir çizgi çizin. Ahmet, hangi sınıftaysan derse git. Üstüne iman yazın, o üstüne iman da bir soru işareti koy yanına, o çizginin üstüne iman da bir soru işareti koy. Şimdi o çizgiye yanımarak el-imanı El bid'un ve sabruna şuhbeten a'lâha la ilahe illallah ve adnâha imatatul adâh miktarıyız. İman yetmiş küsur şuradadır. En üstünü La ilahe İllallah, en ernası aşağı seviyedeki olan insanları yan tarafa yazacaktır. Çünkü o çizginin sol tarafına yazın. Çünkü oraya başka şey yapacaktır. Ha, i̇man 70 kusur şubedir. En üstünü La ilahe illallah en ernası insanlara eziyet veren şeyleri yoldan, geçirecek yerlerden gidermektir, diyor. Ondan sonra el hayâun, iman. Hayal imandan yüz şube diyor. Ha, bunu şöyle yapabilirsiniz. Çizginin en üst tarafına, yani en e, e, yan tarafına iman yetmiş küsur şubedir deyince, en anası lay, lay, lay derken iman yazısının altına lay, lay, lay, lay derken en aşağıya da insanlara eziyet veren şeylerin yoldan geçirecek yerlerden giderilmesi değil. Şimdi burada ilk anlaşılması gereken iman kelimesidir ilk anlaşılması gereken şey burada, iman kelimesidir. Hı. Neden? Çünkü bir kelimenin o dili konuşan kalının ona yüklediği anlam, buna biz lukavi anlam diyoruz. Yani kelime manası. O dili konuşanların o kelime yüklediği mana demektir. Tabi bu size pek fazla bir şey vermese de yani ben, ben bu kelimenin anlamını size vermeye çalışsam, birkaç dakikalık zamanımı alır. Bu pek bir şey vermez ama hiçbir şey de anlamında değildir. Ha, bu iman kelimesinin aslı, Arapçada el-amnü dediğimiz kelimedir. Yani emniyet ve güven anlamındadır. Yani emniyet ve güven anlamındadır. Neyin zıttı <gülüyor> bir kelime? Bir kelime, hâsete zıttı ile ancak edildiğinde yani el-emn güven, emniyet kelimesi, el dediğimiz korkunuz zıttıdır. Korkunuz zıttı nedir dediğinde el-emr dersin, el-emn kelimesinin zıttı nedir dediğinde de el-khavf dersin. Yani, korkunun zıttı olan el-emni kelimesinden müştaktır. Bu kelimenin asla. Asıl olarak da emine evet. yani güven oldu. Demektir bu. Bu ise bu kelimenin birbirinin hilafı olduğu ayet de zikrettiği gibi fe-in-hiftu fe ricaden korktuğunuzda ayakta, yürüyerek ima ile kılın. Korku, korku anında, korktuğunda. فَاِذَا أَمِنْتُمْ فَتُرُوا اللّٰهَ Güvene ulaştığınızda, emniyete ulaştığınızda da Allah'ın size öğrettiği gibi, nasıl öğretmiş ise size Bu ayet-i kerime şimdi bize ne ne veriyor? Bu iman kelimesinin aslının el-emnü kelimesinin, el-havfü kelimesinin zıddı olduğunu bu ayet-i kerime ile bize ifade etmektedir. Ha. Bunu asıl olarak fiil şeklinde kullandığımızda emine güvende oldu. Emine Zeydun dediğinizde, Zeyd kendini güvende hissetti dediğinde bu anlamını verir. Buradaki emine kelimesinin anlamı geçişsiz. Mef'ulun diye ihtiyaç duymayan bir fiildir. Yani failin kendisinde vuku bulduğu bir fiildir. Geçişsiz fiil anlıyor musunuz? Mef'ule Mef Mef ihtiyaç duymayan. Emine Zeydun. Mesela burada Emine fiildir, Zeydun faildir. Mef'ul yok burada. Ama bu kelimeye, eğer iman kelimesine doğru götürdüğünüzde Emine kelimesini yazın. Emine hem de vardır min vardır, benum vardır, bunu iman kelimesine aktardığımızda, ki Arapça bir kaydedir, farklı bir anlam yükleyeceğimizde ziyadelik bulunan baklara götürür. Bu da amen'e gelir, önüne bir hem de koyma zorundasınız, İki hem de bir araya geldiğinde ikisi okunmaz, birisi met şeklinde amen'e olur. O zaman amene kelimesi birisini güvende kıldı anlamı verir. Geçişli olur. Aynı ve amenhum min Yani dilaf'ın sözünde de olduğu gibi onları korkudan emin kıldı anlamındadır. Emin kıldı anlamındadır. O zaman amene dediği zaman kişi emin kıldı, birisini güvende kıldı. Bunu A'mentübillah <gülüyor> dediğinde ise Allah'ı yalanlamaktan uzak durdu. Yalandan kendisini, tegzipden emin kıldı anlamındadır. Bunun duha bir anlamı bu. Ama amene kelimesinin ıstılahi anlamı, ıstılahi anlamı denildiğinde ne denilmek istenildiğini anlatınız mı? Bir o kavmi, konuşan karnı ona yüklediği bir anlam olduğu gibi, bir de ıstılahi anlamı oldu. Buna teknik terim derler. Onun için bir, bu gibi kelimelerin ekseriyetle, luhavi anlamını bildiğimiz gibi, bilmemiz gereken de ıstılahi yanı olduğunu, iman ettim ne anlama geliyor? Allah'a iman ettim ne anlama geliyor? Bunu yakalamak gerekir. Burada iman kelimesinin aslı, el-imanı yani, dediğimiz zaman yalanlamanın zıttı olan tasdik anlamındadır. Bunu koymanız gerekiyor. İmanın kıstılahi anlamı neymiş? Tasdik etme. Tasdik nedir? Doğrulama. Yalanlamanın zıttıdır. Bunu anladınız mı? Nereye yazıldım, yazıldım? Şimdi bunu kenara not olarak tutun. Neyi nereye yazmanız gerektiğini aktora söyleyeceğim. Demek ki İrma Hanım, ıstılahi anlamı neymiş? Tasdik etme. Tasdik etmenin zıttı neymiş? Yalanlamadır. Yalanlamadır. Tasdik ettim dediğinde yalanlamıyorum demektir. ''Yalanlamıyorum'' dediğinizde ''tastik ettim'' anlamını taşır. Çünkü bu ki bunu kelime olarak, anlam olarak yakalamanız gerekir. Her lukari öncelikle fazla bir şey vermese de bazı temel işaretlerle sizi bir şeye yaklaştırır. Iskırahi anlamı ise ''tastik'' anlamında, ''yalanlamanın zıttı'' anlamındadır. Buna da getirdiğimiz delillerden birisi, Tevbe suresindeki ayet dikkat ki Allah orada vekilleri e ki koy. La ta'tedu. Lan nu'mina lekum. Kad naba'na Hiç özür beyan etmeyin. Hiç özür beyan etmeyin. La ta'tedu. Lan nu'mina lekum. sizi tasdik etmiyor. Sizi doğrulamıyor. Çünkü söyledikleriniz yalan. Kad Nebbe enallahu min ahbârikum. Allah sizin çevirdiğiniz dolapları bize haber verdi. Bu, Tebuk halbine gitmekten iltina eden, insanlara hitap eden bir ayet. Tebuk'a bazı özürler beyan ederek gitmediler. Allah Resulü'nün hizmetle geri dönmesini bekliyorlardı. Hizmetle geri, yani harbi kaybetmiş olarak döndülerdi. Zaten biz ne olacağını bildiğimiz için gitmedik diye diyeceklerden. Ama Allah Resulü zaferle dönünce bir özür bulmaya çalıştılar. İşte aslında biz gelecektik. Sizinle gidemezsek bile kalbimiz sizinleydi. Bağımız bahçeniz bize anı koydu demeye kalkarlarken Allah Resulü dedi ki dek onlara hiç özür beyan etmeyin. Sizi tasdik etmeyeceğim. Çünkü bu yalan yaptınız. Çünkü Allah yaptığınız işleri çevirdiğiniz dolaplar bize haber verdi, bana haber verdi, diyor. Bu ayet-i kerimede tevbe gösteriyor ki, iman ne anlamındaymış? Tastik. <gülüyor> Yalanlamanın zıttı. Yani sizi tasdik ediyoruz sizi yalanlıyoruz. Sizi tasdik ediyoruz, sizi yalanlamıyoruz, doğruluyoruz. Bu sözünüz doğru anlamındadır. Bu birinci ayet-i ikinci İkinci ayet-i kerimede ise, ee, Yusuf Aleyhisselam, kardeşleri ve babası arasındaki olan bir olayın akabinde Yusuf Aleyhisselam, onun kardeşleri beraberlerinde götürmek isterler. Ama Yusuf'a bir hainlik yapmayı düşünürler. Gittikleri yerde, Yusuf'u oraya falan dokuduysanız biliyorsunuz, Yusuf'u kuyuya atarlar, onun gömleğine bir kan bulaştırırlar. Git babalarına, Yakub Aleyhisselam'a getirirler. İşte baba, Olay böyle oldu. Biz Yusuf'u eşyaların başında bırakmıştı. ama geri geldik, baktık ki ne görelim, Yusuf'u Kot yemiş. Babaları, Yakup aleyhisselam çocuklarını bildiği için onlara dönüp bakışından, Bunlar diyorlar ki, وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَا kunna صَادِقِينَ Zaten biz doğru bile söylesek, sen bize, bizi tasdik etmezsin, doğrulamazsın diyorlar. Yani biz doğru da söylesek, bize Tastik Ha, Bu ayet-i kerimede gösteriyor ki buradaki imanın istilahi anlamı doğrulama, yan anlamına zıttıdır. Çünkü taktik ediyorum dediğinde inanıyorum demek istemişimdir. Yalanlamıyorum şeklindedir. Bunu anlattınız mı? İmanın kelime, yuhabi ve istilahi. Az sonraki o fırsatı vereceğim. Döndüğünde şimdi e tu billahi Fakir yeri şeyde farkına varacaktınız. Burada e, an önce billahi tasdik ettiğiniz şeyde harf-ü cel ile Allah'a inandım, tasdik ettim, doğruladım, yalanlamıyorum dediğinizde anlamak istediğiniz, anlaşılması gereken şey şu olmalı. Allah'a iman ettim, sözünün delalet ettiği mana ise öncelikle Allah'ın zatını varlığında, rübübiyetinde, zati için kitap ve sünnette haber verdiği isim ve sıfatlarına uluhiyeti hakkında korunması gereken hukukuna dair gelen haberleri tasdik ettim, doğruladım anlamını taşı. Bunu kayıptan çıkarıp sonra oraya not edebilirsiniz. Bunu anladınız mı? ''Anentübillah'' dediği zaman bir insan neyi mu? Önce Allah'ın zatının varlığını, uluhiyetini, isim ve sıfatlarını, kitap ve sünnetteki her ilgidir. Ve uluhiyetindeki hukukunu, hakkını korumayı, yalanlamayacağını harf etmesidir. Asıl uluh, bu yukarıdaki iman kelimesinin altına düşün, yanına yazılacak olan yazılır. Bunu anladın mı? Değil mi? Ondan sonra tutuyorsunuz, e, tekrar hadise döndüğünde iman 70 küsur şubedir derken, demek ki iman tasdik dille bir telaffuzdur ama neleri tasdik ettin şu imanın altıdır, imanın şubelerini de beraberinde, ilk merhale tasdiktir. 70 küsü çokluk anlamında İlla 73, 74, 75'tir imanı şübası. 80'tir anlamında söylenilmiyor bu. Arapça bu çokluk anlamındadır. Yani sen 50'e, 60 senede tövbe ettin, kabul olmalar falan deriz ya. İlla 60 seneyi kast Ne kadar çok tövbe istifadeten, yani işim bitmiştir diye. 70 senede hani böyle yattan çalıştandan adam olmaz mı Bu illa 60 sena anlamında değil, çokluk anlamındadır. Neden? Çokluk anlamını veren de şudur, bu iman şubelerin en üstünü neymiş, evet. en aşağısı insanlara yoldan eziyet veren şeyleri giderilmez. Bu ne anlamı taşıdık? İşte bunun ikisinin arasındakiler. Dün akşamki derste de dediğim gibi selam vermek bile imanlardır, bir kültür. O zaman iman yetmiş küsur şubedir. Hiçbir zaman iman mücevreden Allah'ın varlığına kabul anlamında değildir. Artık bunun içindedir, Allah'ın zatının varlığı. Ama akabimler, rübubiyeti, Kur'an ve sünnetteki isim ve sıfatlar hakkındaki gelen ve uluhiyeti hakkındaki hukukun hakkını koymaya <gülüyor> Yani. İman ettim dediğinde, şubelerini de beraberinde tasdik ettim anlamındadır. Önceki ilk merhalesi olması gereken şey budur. Demek ki buradaki ifade çokluk değil, katiyetle. E, e, bir sayı tespiti değil, çok, çokluğun emaresidir. Olması gereken de bu. Yapmanız gereken önce bu. Şimdi döndük. İmanın tasdik anlamında yeni bir sayfa çeviren, İmamın, tasdik anlamına geldiğini gördüğünüz, tasdik deyiniz, tasdik deyiniz bir yazı yazın, altına üç tane ok çıkan. Bir, ha, üç tane ok çıkan, bir, kalp ile tasdik, din ile tasdik, azana veya cevari ile tasdik deyiniz. Tastik üç şekildedir. Önce kalple tastik, dille tasdik ve azalar ile tasdik. Demek ki tasdik eyleme yani doğrulama eyleme, yalanlamama üç şekilde mümkün olması gerekir. Kalple tasdik etmelisin dille tasdik etmeniz için azala yani cüvarikle tasdik etmeniz cüvarikle azala ayna anlamda kullanıyoruz. <gülüyor> Pınar <gülüyor> mıdır mesela? Şunlar, şunlar. Leydam. Karde dille tasdik, azala, azala niye ne cüvarik değil? Ayna anlamda kullanıyoruz. Leydam mıdır? <gülüyor> <gülüyor> Nerede? <Çünkü. gülüyor> Leydam. <gülüyor> Efendim? Ne demek hocam? Azarlar demek. Şey. Azalar ne demek? Azarlar mesela el, kol, ayak, vücut, ben. Hmm. Namazdaki namaz kılıçınızı düşünün. Kıyam, hmm. rükû, secde, durun. Hmm. Değil hmm. Yani azalar da ameli kasteder burada. İlerinde göreceksiniz şimdi. Demek ki tasdik üç şebeke ile yürütü. Hmm. Burada tasdikin anlamını yakalamak isterseniz İmanın, bu üçlükünden birisiyle olduğudur. Hucurat suresindeki 14 numaralı ayet-i kerimede Allah razı ve celle buyuruyor ki وَقَالَكُ الْعَلَابُ اٰمَنَّا Ve hmm. dediler ki, hmm. iki münafıkları kasteder burada, kasteder. dediler ki, ne diyorlar? اٰمَنَّا Biz iman ettik dediler. <Sessizlik> allah Azze ve Celle de Resulü'ne dedi Muhammed onlara dedi ki, ''Siz iman etmediniz.'' Şimdi, bedediler diyorlar ki, iman ettik.'' allah Sünneti ve Muhammed onlara ki, ''Siz iman etmediniz.'' ''Velakin, fulü ''Ama Müslüman olduk.'' diyebilirsiniz. Ayeti iyi yakalayın, Kuculat'ta on dörtte gidip okuyabilirsiniz evde sakinliğe kafayla. Ve dediler ne demiş münafıklar? <gülüyor> i̇man ettikler. Muhammed dedi ki, iman etmediniz. Ama Müslüman olduk diyebilirsiniz. <gülüyor> Neden? وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُورِكُمْ Çünkü daha hâlâ iman kalplerine girmemiştir. <gülüyor> Zira da hala iman kalplerinize girmemiştir. Şimdi bedeviler ne diyor? Dille iman ettik diyorlar. Peki, dille iman ettiğinin söylenilmesi yani istenilen bir elimi Kur'an'a bakmıyor. قُولُ اَمَنَّا بِالْاَيْهِ iman ettik deyin, halbuki istenilen bir şey asla ama bedeviler iman ettik deyince Hayır, siz iman etmediniz de Demek ki istenilen bir şeyin yapılmasını yapılmamış gibi telakki etmiyor, iman etmediniz. ama Müslüman olduk deyiniz. Bakın şimdi iman etmediğiniz diye imanları reddediliyor ama Müslüman olduk diyebilirsiniz. Demek ki Hı. burada iman ile İslam farklı anlamda mı kullanılıyor? Hı. Bu açık anlamadığınız yeri söyleyin, bu çünkü vaaz tipinde bir ders değil ki arada kesemez diye bir Kur'an diyor. Bunu anlamamız gerekiyor dediler, nafıklar, biz iman ettik dediler. Allah'a hemen Resulüne de ettik ki onlara siz iman etmediniz. Halbuki dille iman ettik söylenmesi gerekir değil mi? Çünkü biz de yaptık onu, tasdik üç şekilde olur. Kalpte dille tasdik dedik. Dille tasdik var. Ama Muhammed'deki konular siz iman etmediniz. Neden? Arkasından. Çünkü iman kalbimize girmemiştir daha. Evet. Sizin dilinizde iman var. Söylüyorsunuz ama. Daha kalbimize girmemiştir. Ancak Müslüman olup diyebilirsiniz. Bu ne anlama gelir? Sorunun cevabını siz verirsiniz diye sormuyor. Ama anlayamadığınız yer varsa yani Müslüman olduğunu zaman Müslüman tamam. Şimdi onu zaten gördük. Demek ki iman ne piyadecisine rağmen, Müminin deneler kabul edilmemesine rağmen, ama Müslüman olup piyadisi. Söyledi Ha çünkü e, söyledi imanı dediğimizde Sebebi ne kalbe iman girmedi diye. Çünkü daha kalbi kalbinde iman girmemiştir. Ondan nasıl anlıyorsunuz? Şimdi bunu şöyle anlıyorsun, bir dille iman etme var. Kalbe imanın girme işi var. Bir de Müslüman olduk diyelim. de Müslümanlığınız görülüyor. Çünkü münafıklar neydi? Hmm. Zahiren Müslümanlarla namazını oluşturup zekat veriyorlardı. Evet. Görünen amelleri, amellerinin görünmesi onlara Müslüman dedirtiyor. Ama geçerli bir mı hayır. Hmm. Çünkü ileride göreceksiniz. Burada, İmanın yokluğuyla İslam bir şey ifade etmiyor. Bakın şimdi, imanın varlığıyla İslam da bir şey ifade etmiyor. Yoksa e, İslamın yokluğuyla iman da bir şey ifade etmiyor. Çünkü ya ey helledine amin ittaqullah la illa Ey iman edenler, ey iman edenler, Allah'tan nasıl korkulması gerekiyorsa, öylece korkun ve müştümanlar olarak ölmeye çalışın. Burada kendilerindeki tasdikin varlığı edilerek, zikredilerek, ama müştümanlar olarak ölmeye çalışın. Bu neyi gösteriyor? İmanın tasdik anlamında kalple, dille ve azalarla terklenmesi gerektiği Anladınız mı? Çünkü ne İslamsız iman ne de imansız İslam bir şey ifade etmiyor. Burada bu kelimelerin dedim toplum tarafından devam eş anlamlı, aynı manaya delalet eden kelimelermiş gibi düşünülmesi, bize birçok öğretilmesi, birçok yanlışlıklar yaptırdı. Eş anlamlılığı var ama %20 %80 farklı şeyler anlatıyor. İslam var iman yok. Başka bir ayet kelime kelimede ise Allah-u Azze ve Celle Resûlü'ne diyor ki yine Maile'de bu, 41'den Ya eyyühan Rasul, la yehzunkellezine yusarihuna fil küfri, qalu kâlu âmennâ ve velem tu'min gururumun. Ey Resûl, ağzı tarıyla iman edip deyip de, yani dille tasdik edip de, Kalpleri iman etmeyenlerin, kalpleri daha da iman etmeyenlerin küfürde yarışmaları seni üzmesin diyor. Dilleriyle iman edip de kalpleriyle iman etmeyenlerin. Bunu anladınız mı? Dille iman var, kalple. Onların küfürde yarışmalara seni üzmesin, seni mahzun etmesin, seni kederlendirmesin diyor. Bu neyi gösterir? Yakalamanız gereken şey şu. Demek ki kalple tasdik, dille tasdik, ağzalar ile tasdik birbirinin müte lazımı. birbirinin müte-lazımını anladınız mı? Eğer bir şeyin lazımlarını anlatırsanız müte-lazımını da anlatsınız. Yani dille tasdikin ne anlama geldiğini, kendi kendine gereklerini bilirsen, kalple tasdikin ne anlama gelir? Gereklerini bilirsen, azalar ile tasdikini ne anlamak gerek, gereklerini, gereklerini bilirsen, lazımlarını, bu önce teker teker lazımlarını bilmek, sonra da bu üçü birbirinin neyin? Mütelazımı. Biri da öbürkünler günlerde geçersiz kalır. Anladın mı mütelazım kelimesini anlamda? Bazen insanlar sadece dille iman ettik sözünün yeterli olduğunu sanıyor. Halbuki değil dille iman ettik sözü istenilen şey ama bunun mütelasımları var. Dille iman ettik diyor bedeliyle siz iman etmediniz. Ama Müslüman olduk diyebilirsiniz. Çünkü daha da iman kalbimize girmemiş. Kalbe imanın girme işi, kalp ve plastikin olmayışı, dil ile azarla bile oranı ne yapıyor? Geçersiz kılıyor. O zaman iman Üçlü bir tasdikin yanında birbirinin de mütelazımın, anladınız mı? Birisi olmazsa öbür günlerle hiç sayılır. Aynı sandalyen ayakları gibi düşünün. Ayağın bir olmazsa öbür küsü durmaz. İkisi olmazsa hiç durmaz. Bu mütelazımlık ifadesini anladınız mı? Evet. Yakalamanız gereken bu. Başka bir de bunu bu ifade eden Hadis Şenif'ten, Ebu Berser'e, Ebu Berser e, de Esremi'den nakledilen bir şeyde Allah Resulü diyor ki, ev dilleriyle iman edin. Daha hala da kalpleri, kalplerine iman girmedi kimseler. Dilleriyle inanın daha da kalplerine iman girmedi kimseler. Bunu anlayacaksın. Demek ki dildeki iman var olsa bile, kalpte yoksa o bir şey ifade etmez birkaç ayet dikenle okutuldu mesela eee Bakara'nın başlarındaki bir ayet-i kerimede ve minen nas men yekulu amenna billahi ve bil yomil ahir ve haqqil yakin insanlardan bazıları Allah'a ve ahiret gününe inandıklarını söylerler ama onlar Hı -hı. peki bir bilen iman ettiğini söylemek emrolunmuş olmasına rağmen ''Onlar iman etmemişlerdir'' sözü ne anlamına taşır? Demek ki dilen iman ettik sözünü geçerli kılan başka şartlar da var. Onların da beraberinde olması gerekirse de hiçbir şey ifade etmedi. Bunu anladınız mı? Yakalandı mı? O zaman demek ki iman tasdik anlamında e, Tastik anlamında üç şekilde, üç şebekeyle bu konuları gerçekleştirilmiş dille tasdik, arzalar ile tasdik ve dille tasdik, kalple tasdik, dille tasdik, arzalar ile evet. buna anamız gerekiyor. Evet. Bir dakika var hocam. 5 dakika. Tamam. Şimdi, evet. bu anladınız mı? İman, tasdik anlamında üçüncü bir şekilde gündeme gelir. Kalple tasdik, dille tasdik, azalar ile tasdik. <gülüyor> Aslı kalple tasdiktir hareket noktası. Ama ilk gündeme gelen işitilen dille olarak tasdiktir çünkü itiraf istedilir Kalbi ve ağzaları eyleme, aslında kalple dil devamlı birbiriyle devamlı hareket edilir. Kalbin uyumluluk sağlamadığını eğer dil tasdik şeklinde gündeme getirirse biz buna telaffuz diyoruz. Bunu anladınız mı? Telefuz etti, nutfetti, konuştu diyoruz. Eğer kalplen dil müşterek hareket ediyorsa dilin ikrarına, dilin telefonuna bir ikrar ederiz. Hemen tasdikin bir üst mertebesi ikrardır. Tasdiki tasdikte bırakamazsın, ikrar boyutuna taşıcaksın dilde. Kalp ile bir aradarırsa kalbin tasdik boyutu nereye? El-i'tikab bil kalp deriz. Tasdiki hemen itikap boyutuna çıkaracaksın. Azalar cevari ile tasdiki ise el-amil bil cevari. Hemen amel boyutuna çıkmalıdır. Tasdik ilk merhaledir. Birbiriyle uyum sağlayarak hemen ikinci merhale ne olur? Birbirine tasdik ikrara dönüşürülür. İlk e tasdikin telaffuz ile ikrar boyutunu yakalıyor Bu adam suçunu itiraf etti dediğinde ne anlama gelir? Kalbi bir pişmanlıkla beraber bunu söylüyor. Rastgele bir söz değil. Kalp müşteri konmayınca iman da iddiada kalır. Yani tasdik, iddia boyutundan taşınıp, ikrar boyutuna götürülmedi Kalbi tasdik boyutundan alıp, itikad boyutuna götürülmeli Bunu anladınız mı? Ve yahu ile tasdik, amel boyutuna götürülmeli. O zaman el amelü bil cevari Bunu anladınız mı? Şimdi yukarıdan aşağıya doğru çizdiğiniz çizginin en üstüne la ilahe en yoldan insanlar evliyet veren şeylerin giderilmesi derken, o çizgiden sağ tarafa doğru bütün amelleri remzi olarak akadide mesela namazı, zefratı, adıcı, aşağıya doğru işaretli, şubenin her birisinin öncelikli olarak itikadi boyutta bir alakası vardır. En azından bir haber niteliğinde tasdikin varlığı, bunu anladınız mı? bu nasıl anlatsanız biliyor musunuz? Bazılar vardır ki bu yokluğu imanın tümden götürür. Bazılarının yokluğu farziyetini, haramlılığını, vücubiyetini inkar etmeden olursa sadece günahkar. Diyelim ki bir insan burada içki içse iman şubelerinden birisi size delermiş midir? Hı -hı. Hiçbir kimse mümin olarak içmez, mümin olarak hırsızlık yapmaz ünlü olarak zina yapmaz diyor. Ama bunların haramlığını kabul ederek yapıyorsa sadece günah günahkardır. Ama haramlılığını inkar edip helal yüzüne gittiyse intikadi boyuttaki bağlı küfre otomatikman gider. Bunları ayırt edilmeme ileride tekfirci boyutunda bir dalalete düşme sebep olan noktalardandır. Bunun başlangıç olarak burayı bilme zorundasın. Eşmeyi iyi anladınız mı? Yukarıdan aşağıya bu çizdiğinizi çizin. Soldan sağa doğru namaz değil, doğru iş değil, değil, değil, değil, mi? Hep sağa doğru sıralayın. 70 küsürden ne bulursanız bunun için rahatlıkla okuyabileceğinizi size tavsiye edebileceğim, mesela Müslüman, Sahih Müslüman dediğimiz hadis kitabın başında bir kitabın iman vardır, Gördün mü? Oradaki hadisleri okuyor. Muhammed'in başında kitab İman diye bir bak vardır. Tirmizi de Sünnet diye geçer. E, bu da kitab İman diye geçer. Bunları sayı olarak size ulaşmış bu harimci dine bulabilirsiniz. Bunları bir okuyun. Ama üzerinde durak duran okuyun. Yani, dün mesela gibi, hiçbirinin kendisi için neyi istiyorsa, kardeşi için de onu istemedikçe, sevgilim istememiz diyor mesela ben kana iman bi Isa. Her kim benadan talebi kastetiyor, ediyor, kastetiyor, kast ediyor, kast ediyor gece inanarak sevabını umarak eda ederse geçmiş günahları ona bu imanla. Her kim Allah'a da ahiret dinine inanırsa misrafine ikram ediyoruz komşusuna iri davranır. Bak bunlar imandan birektir. İmanı tasdik ettik dediğiniz gibi bunlar itikada, yani kalpler, dille, azalarla da eğlenip düşünülmelidir bunlara. Bunu anladınız. Öncelikle burada Allah'ı bilmem ve yani iman dediğimiz şubeleriyle bunu yakalamak, anlamak, Ondan sonra sahip imanı ikame etme dediğimiz, çünkü e, selim bir fıtratın akabinde ancak biz sahip bir imanı ikame <gülüyor> Ha Şu anki verdiğim bilgiler her ne kadar teorik yani nazarilisaysa bile e, başlangıç olarak önemlidir. Ömür boyu bunları ezbere bile saysanız, anlamını da bilseniz, eğer teferratıyla gündeme gelmiyorsa, eyleme dönüşmüyorsa, bu bilginin size hiçbir farkı yok. Yani bu bilgilerle başlanılır ama bu bilgilerle yetinilmez. Bunu anladınız mı? Yetinilmezler ne demek istedim ben? İmanın şartı altıdır, İslamın şartı beştir, bunları bilmeniz namazın fardışıdır. Bu bilgilerin içinde hiçbir katkısı yok. Eğer yani bunlar eyleme dönüşmüyorsa. Onun için bunları elbette saydırma çocuklarımıza, çocuklarımıza bunu öğrenmesini sa yani sağlamanı temin etmeniz. Onlara birini öğrettim mi anlamını taşımadı mı o kapalıda koydu. Ker gibi ha okuma anlamını düşündük şimdi sizler Kur'an'ı çip okuyacaksınız. Kur'an'dan herhangi bir emir okuyorsunuz. Yani kulları bariyle dina amel müqimü salla imanından kullarını ki namaz silmeyin. Siz şimdi namaz kılmadan onu okuyorum sana, o okumaktan bir sevap olacağını mı düşünüyorsunuz? He? Bunu anladınız mı? Herhangi bir envri okuyorsunuz, siz yaşantınızda ona ters Herhangi bir tavsiyeyi okuyorsunuz, ona ters Bu okumadan bir sevap olacağını düşünüyor musunuz? Aksine size münafır yapar. Söylediğimizi yapmayan, Bundan bir sebat bekliyoruz. Sanki sebat mı öğreneceydin? Tuş diyordu. Tuşladık da size cevap geliyor. Ama oradaki emek her düşüyorsunuz. Olduğu gibi her düşüyorsunuz. Yani neyi iltika ediyorsunuz. Bu size birçok şeyi yakar bana statüleri. Tamam? Tamam. Baktan...